ikaste Merhaba Kainat. Bugün 21 Eylül Salı, yıl 2010, ay 9, gün 264, Hızır 139. 1431 Hicri Şevval 13, 1426 Rumi Eylül 8. Fırtına. Günün tarihi. Ressam Bedri Rahmi Eyüp 35 yıl önce bugün 21 Eylül 1975'te 64 yaşında vefat etti. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra 1931'de Paris'e gitmiş, 2 yıl kalmış, döndükten sonra 1950'lerde Anadolu halk sanatından faydalanarak yazma, akış, kilim ve hat sanatında eserler meydana getirmiştir. Bedri Rahmi aynı zamanda şiirleriyle de tanındı. Günün tarihi 56 yıl önce bugün 21 Eylül 1954'te dünyanın ilk nükleer denizaltısı Amerika Birleşik tarafı, Devletleri tarafından imal edildi. Bu denizaltı ilk defa 1958 yılında Kuzey Kutbu su altından geçmiştir. 60 yıl önce bugün 21 Eylül 1950'de 5455 kişiden oluşan Türk dugayı Kore'ye gitmek üzere İskenderun'dan yola çıktı. 63 63 yıl önce bugün 21 Eylül 1947'de Zonguldak'ta maden ocaklarında vuku'a gelen grizu patlamasında 48 işçi öldü. Ruhları şad olsun. Yemek listesi gün 264 Sebzeli güveç, pilav, imam bayıldı, salata, meyve Büyük Saatli Marif Takvimi Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik I heard them say, "Don't dwell on what has passed away or what is yet to be." Yeah, the war—they will be fought again. The whole. in. Merhaba herkes Açık Radyo Ulusu 94.9 AçıkRadyo.com internet üzerinden de yayın yapıyoruz ve onun Açık Gazetesi, haftanın ikinci Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Arturuş'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Leonard Cohen'e de bir günaydın diyelim. Leonard Norman Cohen nasıl tam adıyla 1934'te bugün doğmuştu Kanadalı şarkıcı, besteci, şair... Roman yazarı ve müzisyen ta 1956'dan beri şiirde yazıyor. İlk kitabını 1956'da yayımlamış ve son derece önemli müzik tarihinde önemli bir yer işgal eden müzisyen ve ozanlardan biri. Leonard Cohen'ın doğum gününü en adlı şarkısıyla biz de kutlamış olduk bu marş tırnak içinde marş adını taşıyan ee, şöyle geliyor sözlerin bir kısmını da sizinle paylaşalım kuşlar gün ağırken şarkı söylemeye başladı da tekrar onların ...böyle geçmiş olan şeyler... ...gelip geçmiş olan üzerinde durmayın... ...diye şarkı söylediklerini... ...ya da neler, önümüzde neler olacak... ...diye söyledikleri, şarkı söylediklerinin... ...üzerinde durmayın... ...ha savaşlar mı? Onlar... ...tabii tekrar savaşılacak... ...devam edecek savaşlar ve... ...kutsal güvercin de... ...o da tekrar yakalanacak... ...alınıp satılacak... ...alınıp satılacak... ...hiçbir zaman özgür değildir... ...ama... Her şeyin içinde bir çatlak vardır. İşte oradan ışık içeri girer, sızar diye. Ve daha fazla da koşamayacağım. Bütün bu kanunsuz kalabalık, kanun tanımaz kalabalığın içinde... ...bütün katiller en yüksek yerlerde dualarını avaz avaz bağırırlarken... ...ama bir kara bulutu da çağırdılar bu şekilde bir yağmur bulutunu ve benden benim sesimi de işitecekler diye devam eden hoş bir şarkısı Anthem. Marş. Evet şimdi haberlere bakalım Birleşmiş Milletler'in bin yıl hedeflerinin masaya yatırıldığını okuyoruz o klasik terimle. Yani zevzekçe bespri olacak ama hiç kalktım masadan o bin yıl kalkınma hedefleri orası ayrı bir konu yani çünkü e Neydi hatırlatmak gerekirse sabah erken saatler, bin yıl kalkınma hedefleri Birleşmiş Milletler'in dünyada ağır bir eşitsizlik, yoksulluk ve bunun yanında artık sosyal adaletsizliğin kaldırılamaz bir noktaya geldiğini ilan etmesinin üzerinden koyduğu hedeflerdi. Bin yıl kalkınma hedefleri üzerinden işte eğitim öğretimle ilgili, sağlık hizmetleriyle ilgili ve genel anlamda işte insan hak ve özgürlüklerinin bir miktar daha iyiye gitmesiyle ilgili adımlar atılması. Evet 125 kadar dünya lideri aralarında da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bulunduğu bugün New York'ta hedeflerin gerçekleştirilmesine gelinen son noktayı gözden geçirmek için bir araya geliyorlar deniyor ama yani açlık hastalık eğitim kadın çocuk ölümleri eşitsizlik ve adaletsizlik gibi konularda pek bir yani bu masa otopsi masası olmasın? Ee, olabilir üstü üstü otopsiye yatırılmış biziz diye de çok böyle kabaca bir şey söylemek mümkün yani ama öyle değilmiş gibi davranıyorlar. Evet kesinlikle hiç kimse her şey yoluna girecek adı altında e, bir propaganda yapılıyor ama zaten 20. yüzyıl ve 21. yüzyılında ilk 10 senesi propaganda çağının en kuvvetli olduğu halkla Hı -hı. ilişkiler, reklamlar. O yüzden... Sakınılacak bir şey yok. İnsan hakları ve yardım örgütleri de şey demişler yani zengin ülkeler yoksullar için verdikleri yardım sözlerini tutmuyorlar. Hala yaklaşık bir milyar kişi aç. Gece yatağı aç giriyor evet. aşağı yukarı bir milyar insan. Haladan kasıt bu arada sayıda yükselme epeyce oldu milenyum kalkımı hedefleri açıklandıktan sonra. bırakın düşüşü. Son anlarda bir düşüşten bahsediliyor ama. Evet, ama birazcık hani böyle sanki e, istatistik iç alımlar. Yanlış olduğunu söylemiyorum sadece çalımlar olduğunu görebilmek mümkün. Evet ama e, hareketler de var bunlara karşı liderlere cesur davranmaları çağrısı yapan gösteriler var birçok yerde Barcelona'da İspanya'da pro protestocular seslerini duyurmak için insan kulesi oluşturmuşlar. New York'taki gösterilerde de yoksulluğa karşı birlik çağrıları yapılmış durumda. Bu arada Ban Ki-moon yaptığı açılış konuşmasını e, onun da sesi elimizde gerçekten hani gerekli mi derseniz hayır ama adet yerini bulsun diye dinleyebilmemiz mümkün. This is an achievement we can be proud of, but we must protect these advances, many of which are still a fragile. And the clock is ticking. We have much more to do. Together we created. Evet, Banki Mu'nun çok son derece sıradan hatta artık banal diyebileceğimiz kimsenin içinde de ciddi bir düşünme kıvılcımı ya da vicdani çağrı yaratmadığı bir şey, çağrıydı bu. Yani öyle. aslında... 3-5 konuda adım atılması gerekiyor idi. Bu milenyum kalkınma hedefleri kapsamında işte zengin ülkelerin yoksullar için daha fazla yardım yapması gibi bir şey üzerine kuruluydu. Bunun teorik çerçevesine dair tartışmayı bir kenara bırakırsak böyle bir şey olmadı. NTV'de de mesela nazikçe şey diyor işte yardım sözlerinin tutmadıklarına dikkat çekiliyor diyor. İşte birkaç tane de konu vardı işte açlıktır, hastalıktır, işte eğitim alamama sorunudur, kadın çocuk ölümleri falan. İşte bunlarla ilgili de hala yapacak çok işi varmış. Evet. Ya yani bu biraz bana aslında bin yıl kalkınma hedefleri anlam olarak değil ama e, hareket etme şekli olarak medeniyetler buluşmasını çok hatırlatıyor. Bol konuşulan, e, salatalı ama asla ve asla tok kalkamayacağım bir masa. Şimdi tabii şöyle bir şey de var yani özellikle 1960'lardan başlayarak 70'lerde de filan kalkınma yolundaki ülkelere yoksul ülkelere soğuk savaş sırasında bir yarışmadan dolayı yardım da verildi diyor ve asıl yani Gündayer ilginç bir yazı yazmış yeni de bir kitap çıkarttı Gündayer iklim savaşları. Yani dünya aş aşırı derecede ısınırken ayakta kalma savaşları diye ilginç bir kitaba da imza attı. One World'den çıkan kitabında da okumadım ama elimde kitap Onun bir yazdığı bir yazıda milenyum hedeflerinde diyor ki yani 1900 Soğuk Savaşı'n sona ermesinden sonra, Artık batının umurunda bile Olmaktan çıktı diyor Onlar ayakta kaldı mı kalmadı mı şeydi. Hı hı. Özellikle 1980'lerin sonundan itibaren Bu iş Yattı diyor Tabii iyi liderlik gösteren ve daha temiz Politika yapan Ülkelerde önemli Gelişmelerde görüldü işte Gana'da mesela Tanzanya'da filan <gülüyor> Özellikle de Çin ve Hindistan'da da çok büyük nüfuslar olduğu için toparladılar tabii bir miktar yüksek ekonomik büyüme hızlarıyla diye ve yani kesinlikle bardağın yarısının boş olmakla beraber yarısının da dolu olduğunu da görmek gerekiyordu. Fakat burada bitseydi hikaye mesele yoktu. Hatta umut da duyabilirdik diyor. Binlerce yıl insanlar her yerde feci yoksulluk ve cehalet içinde yaşadılar. Sonra birdenbire bir grup Avrupalılar dediğimiz bir grup insan teknolojileri ve buldular bir takım teknolojik gelişmeler ve metotlar buldular ve kendilerini inanılmayacak kadar zengin ve güçlü yapacak metotları kullandılar ve bir süre berbat hareket ettiler. Her şeyi bütün toprakları ve her ülkeleri yani ülkeyi istila ettiler. Ama şimdi bu da yavaş yavaş bitti ve hem refah ve hem de eşitliğe aynı zamanda eşitliğe de bakabiliriz diyor. Böyle naif gibi gelebilir ama aslında milenyum hedeflerinin altında yatan hedef de tamamen bundan ibaret 10 yıl önce de yani bu soylu hedef 10 yıl önce de gayet neredeyse ele geçirilebilirdi diyor. Fakat bugün çok daha az öyle olduğu görülebiliyor. Neden? Problem aslında bu ekonomik çöküş değil, son yıllardaki ekonomik kriz değil diyor. Yani birçok yerde hayat standartlarında düşüşe ulaştı ama o bile geçici bir şey. Yıllarca bile sürse özünde geçici bir olay. Ama asıl soru şu, 7 milyar insan varlığı yaşıyor ve bu tarzdaki hayat tarzıyla yani en zengin 1 milyon insanın hayat tarzını sürdürerek yaşaması imkansız diyor. Hem çevre hem de ekolojik doğa yıkımına yol açmadan. Yani bu zaten böyle bir ihtimalden yol... bahsedilmiyor. Yani hani e, mevzu herkesin daha fazla tükettiği ve daha fazla tüketebildiği bir duruma doğru gitmiyor. Tam aksine e... İşte 1 milyon mu, 30 milyon mu, 300 milyon mu sayısı çok önemli değil ama 7 milyarın yanında epeyce küçük bir azınlığın ciddi anlamda daha fazla ve daha fazla para ve malı biriktirmeye devam ediyor olması. İşte evet yani dolayısıyla da bu özünde sürdürülebilirlik kelimesiyle alay etmek gibi bir şey haline geliyor. Böyle bir şey mantıken de vicdanen de sürdürülemez. Yani söz konusu değil bunun devam ettirilebilmesi. Ama tabii bu sürdürülebilirlik perspektifinden baktığımızda herhalde. Yani çünkü hani sürdürülebilirlik diye bir şeyi de perspektife koyuyorsak... ...bu söylediğimizi görebiliriz değil mi? Ay yalnız onu da kastetmiyorum yani böyle gidemez. <gülüyor> tabii yani bir yerde patlayacak bu iş. Muhakkak ki imkansız yani böyle gitmesinin. Yani ne temiz su var ne eğitim sağlanabiliyor ne de sağlıklı çocuklar. Yani bu çocukların bakımı filan mümkün değil böyle bir şey. Bu insanların sürekli olarak böyle yaşamayı kabul edebileceklerini kabul etmek mümkün değil diyor. Ve bir milyar insan bütün tüket... Yani hadi diyelim bir milyar demiş Gwyn Dyer. Yedi de biri dünyanın. Şimdi önümüzdeki sene 2011'de yedi milyar oluyor dünya nüfusu. E bütün... Şu anda yaptığı şekilde kaynakları tüketse ve kirlenmeyi de üretse yani iki kuşak ya bir ya iki kuşak yetebilir bu ancak böyle gidebilir. Ondan sonrası tamamen bir çöküş. Yani birkaç on yıl bile söz konusu değil. Küresel ısınma ve kaynak tüketimi her şeyi bitirecektir. Yani gelişen küresel medeniyeti bu, medeniyet buluşması filan denilen şeyin medeniyeti bitirecek ve onun bütün özlemlerini de sona erdirecektir. Ama şöyle bitiyor Gwyn Dyer'in yazısı. Ama tam da bu yola sokmuş vaziyetteyiz. Kimse böyle hı hı. bunun sürekli herkes bu şekilde devam edeceğini, sürdürülebilir olduğunu düşünerek laf üretiyor diyor. Çünkü... Görece birkaç görece zenginlerin ve pek çok sayıda yoksulun arasındaki <gülüyor> uçurumu sürdürmek hem manevi olarak, etik olarak insana hakaret niteliğinde bir şey hem de politik olarak da sürdürme, yani yapılması imkansız. Yani zengin gerçekten yoksuldan iyidir. Çünkü daha fizik olarak daha güvenli bir hayat ve bazı Yaşan, yaşam yaşantılarında serbest seçimler yapabilme özgürlükleri daha fazla olduğu için de daha mutlu oluyorlar. Ama zengin konseptini, zengin kavramını bir kez daha gözden geçirmenin geçirsek çok iyi olur. Zaman çok geçmeden diyor. Ee, aslında bu konuda hani bakılabilecek kişilerden birisi de Jeffrey Sachs e hem iktisat, kalkınma iktisatı konusunda dünyanın önemli bilim insanlarından birisi olduğu için hem de milanyum kalkınma planı denilen şeyin aslında kurucularından, yapıcılarından, ilk düşünenlerinden birisi olduğu için ona da sormuşlar zaten. Hani belli bir zaman geçti siz ne diyorsunuz Profesör Saks diye. O da der ki savaşa trilyonlar harcadılar, barışa yatırım yapmadılar diyor. Ee, ama konu tabii ki bu değil aslında hiçbir konuda hiçbir adım atılamadığını söylemiş gelir düzeyi yüksek ülkeler e, savaşa para harcıyorlar ama barışa hiç para harcamıyorlar demiş ve 10 yılda da herhangi bir iyileşmeden bahsedebilmenin çok kolay olduğunu söylemiyor. Evet yani 8 hedef belirlenmiş daha yoksulluk hastalık açlık ve eşitsizlikle mücadele için hı hı. tamamına ulaşılamıyor yani. Yani bu ulaşamama halinin yanı sıra 2010 ile ilgili de mesela bazı noktalar konulmuştu. İşte 2010'da şuraya varsak falan diye onlara da ulaşılamadı. 2005'te verilen sözler vardı bu milenyum işinin olmayacağı anlaşılınca. Onlar da tutulmadı. Durum bu. Aslında bu söz verme dediğimiz şeyin ne kadar saçma sapan mekanizma olduğunu sık sık söylüyoruz. Yine ortaya çıktı olaylardan biri. Zorunluluk diye bir şey var. Çünkü bir şeyler yapıyorsanız bunun karşılığında... Bunun yarattığı sonuçları da sonuçları da yüzleşmek ve e, üstlenmek durumundasınız diye bakılabilir ya da ya böyle bir durum var senle de hiç alakası yok. Neyse sen de el atarsan fena olmaz diye bakılabilir. Ya mesela e, BBC'nin haberinde şey anlatmış. Yazda bir iki tane ufak iyi durum da var diyor BBC. Pardon, evet. ya mesela işte Malawi'de Afrikalı çiftçilerin e, Şimdi tohum ve gübre teşvikleri sayesinde hububat fazlası veriyor olması. Tabii bu iyi bir şey ama dünya çapında bakarsak kıtlık yaşanıyor şu anda. Yani Malavi'deki e, küçük bir yükselmenin ne Malavilliler için ne de dünyanın yoksulları için hiçbir anlamı olamıyor. Çünkü evet biraz de önce Tanzanya'dan kaçıyordu. da Gwyn bir örnek vermişti. İşte Tanzanya'da da e, harikalar yaratılmış hakikaten yani. Gene bir Afrika ülkesi olan. Ama o... Yeterli olmuyor. Tabii konuşma yapanlardan biri de dün işte genel kurulda bu bin yıl kalkınma hedefleriyle ilgili Abdullah Gül'dü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye adına konuştu. Onun konuşması da bir o kadar ilginçti. Hakikaten memlekette özelleştirmelerin sağlık anlamında eğitim anlamında sanki olmadığını gittikçe piyasalaşan bir hizmet sektörünün oluşmadığını düşünmek bile mümkündü. O konuşmayı dinlediğimizde şunları söyledi. Türkiye kalkınma için küresel ortakla tam desteğini vermeye hazırdır. Kalkınma konuları bizim geniş dış politika gündemimizin son derece önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu bir dış politika konusu. Biliyorsunuz Türkiye refah yerinde göbek genişliği 180'nin üzerinde olan insanların ülkesi dalga geçiyor gibi oluyor tabii ama bir miktar önce Abdullah Gül dalga geçiyor sonra ben geçiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani Türkiye ile ilgili bir yoksulluk sıkıntısı bildiğiniz üzere yok. Eşitsizlik zaten duymadığımız bir kelime. Türkçe'de geçmiyor. O yüzden e, bu bir dış politika sorunu Abdullah Gül'ün anlattığına göre. Şunları söylemiş ayrıca. Bin yıl kalkınma hedefleri geçen 10 yıllık dönemde kalkınma yolunda güçlü bir çerçeve sağladı diyor. E tabi bunları demesi lazım diplomatik olarak herhalde. Ve ardından da e, bugün daha da önemli hale geldiğini söylemiş Abdullah Gül. Bin yıl kalkınma hedeflerinin ve demiş ki. Ee, çabalar hükümet faaliyetleriyle sınırlandırılmamalı. Hükümet dışı örgütlerin ve özel sektöründe yeniden canlandırılmış bir kalkınma gündeminin etrafında toplanmaları gerekir. Demiş. Yani zaten hükümetler çevresinde toplanmış durumda bir özel sektörüyle e, neydi? E, hükümet dışı örgütlerin eksik NGO'dan, kalmış olması. Heh. Evet. Sivil toplum örgütlerinden bahsediyor. Yani hükümetlerin toplandığı falan olmadığı gibi alakası var diyebileceğimiz bir durum. Neyse Gül de böyle konuşmuş. Biliniz ki Türkiye'de bir dış politika sorunudur. Yoksulluk e, ya da çocuk ölümleri ya da anne ölümleri ya da ya da diye devam edebiliriz. Bizde bir alakası yok. E, bu. Bir de saymış aslında ki bunları sayarsam bu sefer e, ağır konuşmaya başlayacağım. O yüzden şey yapmayayım. Memleketten nelerin iyi olduğunu. Bir tane mesela e, TOKİ tarafından 500 binden fazla yeni konut yapıldı gibi e, kalkınma Kalkınma olayını bile bambaşka okuyabilmek mümkün değil mi aslında bir yanıyla? İşte böyle anne çocuk sağlığıyla ilgili ücretsiz aşı programlarından bahsetmiş. Doğru bunlar var ama bu anne çocukların hastane ve ilaçla ilgili masraflarını nasıl karşılayabilecekleri ya da yeşil kartın artık imkansız hale gelmiş olması neredeyse falan yok. Bunlar sorun değil herhalde. Tabii ki önemli bazı şeylerde yapıldığı... Her şey kötü diye bir şey demenin hiç evet. lüzumu yok ama genele baktığımızda hani en nihayetinde bir cümle söylemek gerektiğinde işlerin iyiye gittiğini Türkiye'de söyleyebilmek bu konularda herhalde mümkün değil. Yani gelir adaletsizliğiyle ilgili bir iyileşme verisi göremedik. Ee, anne çocuk ölümleriyle de ilgili eğitim verileriyle de ilgili. Şu ana kadar en azından Türkiye İstatistik Kurumu'nun sağladığı böyle bir veri yok. Evet. böyle bir konuşması var Cumhurbaşkanı'nın falan filan neyse. Bunlar zaten e, boş işler e, kapsamına giriyor. Ne yazık ki milenyum kalkınma hedefleri falan öyle dostlar alışverişte görsün hikayelerden biri. Evet yani gidişatın e, bilim çanlarını çalmakta yarar var ama gidişatın e, bayağı endişe verici olduğunu söylemek zaten gözlerden e, kaçacak gibi değil. Kaçacak artık. gibi değil fakat görmemekte istihar ediyor insanlar tabii. Hangi insanlar? Hemen hemen hepsi. Gerçekten. Evet. Yani çünkü yani bu mesela küresel iklim değişikliği, küresel ısınma da böyle bir şey zaten. Hı hı. E, Clive Hamilton son kitabında bir türe, ağıt başlıklı kitabında insan türünden bahsediyor herhalde. E, şey diyor, ölüme benziyor diyor. Yani hepimiz biliyoruz ölümlü olduğumuzu aslında diyor. Bir gün öleceğimizi ama bana olmaz abi şeyinde de sar ediyor. Öleceğim diyor. diyerek yaşamak mümkün değil çünkü. Yani bunu kabullenmek, içselleştirmek imkansız diyor. Hı hı. O yüzden de aynı şey iklim içinde ve de bu milenyum hedefleri içinde oluyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri de en uzun resesyondan çıkmış resmen. Ekonomik bu resmen açıklanmış. Çıkmış derken. Çünkü benim gördüğüm beklentilerle çıkış arasında da falan bazı sıkıntılar var gibi. Teknik bir te tanım bu çıktı sayılıyor işte. Öyle mi? E tamam göre. hayırlı olsun. Bu hepimizin işine gelir herhalde. Evet. Barack Obama yalnız bu ya yani 2009 şeyden 1929 Büyük Buhranı'ndan bu yana en Hı. uzun süreliymiş. Çıkışı yalnız 8 milyon işini kaybetmiş insanın. Ne yap, nasıl hissettiğiyle çok yakında yani bu pek bir teselli olmayacak onlara demiş olan ama ki haklı durumda hiç parlak görünmüyor öte yandan tabi iklim konusunda da toplantı yapılıyor 17 ülke %80 karbon emisyonlarının salımlarını %80'inden sorumlu 17 ülke var köysel ısınmaya yol açan iklim görüşmeleri de devam ediyor bu yandan. Ajans France Press bir haber yapmış ve diyor ki e, Council on Foreign Relations diye önemli bir kuruluş var. Onun başındaki Michael Levy e, kimsenin herhangi bir önemli başarı beklediğini sanmıyorum demiş. Küresel iklim değişikliğine küresel ısınmayı önlemek açısından Ajans France Press'e. Bill McKebon'da, 350 350.org'dan bilmak McKibben'de kongrenin bir kanun bile çıkaramaması çok zor hale getirdi. Cancun'da önümüzdeki Meksika'da yapılacak görüşmelerden bir sonuç alınmasını ve ancak bir iki yılda toplanıp çok büyük bir kitle hareketi yaratmamız şeklinde olabilir ancak demiş. Başka türlü yani devlet başkanları işte milenyum hedefleri gibi havanda su döverler anlamına gelen sözler söylemiş yani gerçek değişme fosil yakıt endüstrisinin çalışma modeline aykırı diyor yani gerçek hayat iş dünyasının modeline bozuyor diyor, demiş bilmak gibi ve ancak biz onları zorlarsak kitle hareketiyle demiş işte onun içinde on Ekim pazar günü de zaten on on on hareketi içinde Dünyanın hem, hemen hemen bütün ülkelerinde hareket olacak. Türkiye'de de e, en azından İstanbul'da bizim bildiğimiz hı hı. pek çok şehirde olacak ama e, Taksim'e, Galatasaray'dan Taksim'e bir yürüyüş ve şenlikli çok hoş şeyler olması bekleniyor. Onunla ilgili bilgileri vereceğiz ama maalesef mesela Steven Lee'nin de yazdığına göre şeyde bit, iş bitmiş tamamen bitmiş Kuzey Kutbu'nda geri dönüşü imkansız yola girdi demişler. Dünyanın en önemli e, bilim merkezlerinden birinin başındaki Mark Ceres, National Snow and Ice Data Center'dan yani gerek hacmi, kalınlığı ve yoğunluğu buzun kuzey Kutup'ta, kutbunda artık en düşük seviyesine inmiş vaziyette olduğunu tespit ediyorlar. Ve e, kuzey buz denizindeki yaz buzunun Ölüm spiraline girmiş olduğu artık çıkamayacağı hiçbir zaman çıkamayacağı belli oldu diyor. Yani artık yazları buz olmayacak Kuzey Kutbu'nda tek kutuplu bir dünyaya ulaşmış oluyoruz. Böyle... Ulaşılıyor yani. <gülüyor> evet tek kutuplu bir dünyaya ulaşıldı bitti bu iş diyor. Bununla ilgili başka mücadele biçimleri var ama bunu artık kurtarmayı düşünmeyelim demişler. Hem Romanovski diye bir Rus bilim insanı hem de Amerika'da. Bunu kurtarmayacaksak aslında çok kurtaracak bir şey yok. O zaman hani e, vur patlasın bir haber verelim öyle araya geçelim evet. bari. İMKB rekora doymamış yine. 64.289 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış. E, tüm zamanların rekorunun kırılmasıyla üstelik bir önceki rekorunda cuma kırılmasıyla ekonomimiz şahlandı devam ediyor. Memnun yatabilirsiniz bu akşam açık kaste. Bulamazsın, bulamazsın Yağmur yağar, yeller iser, Mezarın başına başına yıkar Seksen bin canavar sıkar Hiçbirine vuramazsın Tamam sen Gel güdü al ben yarın fırsat sad bir elden Baksaklasan cehennemden karanlıktı çıkamazsın Çıkamazsın sever veremesin veremesin Gidemezsin. Gidemezsin. Gidemezsin. Gidemezsin. Gidemezsin. Gidemezsin. Gidemezsin. Gidemezsin. Gidemezsin. gidemezsin, gidemezsin. Demezsin. Acayip Adem'lerden, Acayip Adem adlı şarkıyı dinledik. Marshall Planı adlı albümlerinden dinledik. Bunu yeni keşfediyoruz. İlginç bir gruptan, ilginç bir albüm. Ve Pir Sultan Abdal'a ait sözleri de diye geçiyor. Albümün içinde acayip Adem şarkısı Ne Yanarsın Dünya Malı Birin Alıp Gidemezsin diye bitiyordu. Evet Açık Radyo'dayız. 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.41 Bu arada şeyi de söyleyelim. Karl da bir Igor e Igor kasırgası var ya da fırtınası. Bir de Karl fırtınası var. Meksika'da ölü sayısı ona yükselmiş durumda. Mesela Bermuda ve Kanada'ya doğru giden de bir Igor kasırgasından da bahsedebiliyoruz fırtınasında. Çok hareketli havalar devam etmekte yani ve iklim bozukluklarının adde hesabı olmadığı bir dönemi devam ettirmekte olduğumuzu da söylemekte. Herhalde yarar var. Özellikle de mesela Hindistan'da da, şimdi Pakistan'dan sonra Hindistan'da da Musonlar çok sayıda kırkın üzerinde insanın ölümüne yol açan heyelanlar, taşkınlar yaratmış vaziyette. Ondan da bahsetmemiz herhalde doğru olabilir. Bu, bu arada da Kankun'a giden yol tamamen umutsuz bir hale girmiş durumda yani bir başarısızlık olunca geçen seneki Kopenhag'dan sonra hiçbir hükümet hiçbir lider kendisini başarısızlıkla Öözdeş göstermek istemediği için uyutuyor üllü masasını yatırılıyor casen bu sene çok daha az takip edebileceğimizi şimdiden düşünebiliyorum radyo olarak Kankun'daki iş artık şeyden değil hükümet ve görüşmeciler, temsilcilerden çok belki de halklar düzeyinde özellikle genç kitlelerin kalkışmasıyla ilgili olabilerek düşünülebilir. Hindistan'da muson yağmurları ve sellerle mücadelede sel ve heyelanlarda toprak kaymalarında 47 kişi ölmüş. Onu da. Söylemiştik zaten tam sayıya Baktık Evet Şimdi Devam edelim Neyle devam edelim Aslında hani devam olarak devam edebileceğimiz Pek çok haber var e, Memleketten mi olsun memleket dışı satıştan mı diye bir soruyla iş kolaylaştırabilirim ya Memleket dışında e, epeyce Ölüm yaralanma vesaire var e, Onları da bir toplu olarak Söyleyelim maalesef Birisi Brezilya'da bir türbün çökmeli haber var 111 yaralı bunların bir kısmı ağır yaralı ölümler olmasından endişe ediliyor tatsız olaylardan biri diyebiliriz dünden yansıyan bir diğeri Kolombiya'dan geldi 22 fark gerillasının öldürüldüğü haberi dün ona değinmiştik evet. ben atlamışım pardon bunlar ölümlü olanlar bunun dışında ölüme gebe olanlar var Anlam planındakinden daha çok toprak istiyorum demiş mesela. Ee, Rum tarafı tabi, niye diyor olduğu ve çok daha geniş yer ayırmak gerekiyor. Belki de Kıbrıs'la ilgili ama e, mevzunun perspektifi ve yansıması buysa eyvahlar olsun diyebileceğimiz daha sürüncemenin epeyce süreceği bir Kıbrıs görmek mümkün. Ristofyas anlam planında öngörülenden çok daha fazla toprağın geri verilmesini daha çok Rum'un kuzeye dönmesini hedefliyoruz demiş. Zaten mevzu kuzeye dönmek güneye gitmek e, tek devlet falan böyle bir şeyler yok muydu ya? <gülüyor> Neyse. Ee, İsrail'i toprak satanla ilgili e, idam kararı almış. Ne? Ne demek bu? Batı Şeria'de bir mahkeme İsrail'lere toprak satan Filistinlerin idam cezasına çarptırılmasına karar vermiş. Mahkeme mahkeme bu kararı başsavcılığın bir davayla ilgili yaptığı temiz başvurusu üzerine almış. Bundan sonra İsraillere toprak satanlar direkt olarak idama çarptırılacaklarmış. Batı şeriyede bir şey, mahkeme. Yani pek çok açıdan garip bulmak mümkün. Öncelikle herhalde idam diye bir ceza cinsi olmadığını hatırlamak gerekiyor. Bu insanlık dışı bir hareket. Ama onun ötesinde herhalde şunu da söylemek lazım. Yıllardan 2010 Filistin paramparça edilmiş durumda. Neredeyse tamamı İsrail işgali altında ve hani toprak sattı mı satmadı mı aldı mı almalı mı'dan çok daha öte bir uzun süreli işgalden bahsediyoruz. Ee, yani İsrail'i Filistin'den Filistin'de kendi parçalarından ayıran duvarların bile Filistinli kontraktörler yani işte Filistinli şirketler tarafından Taşerondan. taşeron şirketler tarafından yapıldığı bir dünya ve... E, Serbest piyasa sistemin içinden e, gidip de üç kuruşluk toprağını satmak zorunda kalan insanları idamla tehdit etmek çok ahlaki değil açıkçası. Mevzunun vurulacak yeri burası mı bilmiyorum ama herhalde daha çok insan zaten yapıştırabildiğine yapıştırdığı için e, böyle bir durumdan bahsetmek mümkün. Evet yurt dışı ve idam demişken ben de bir ufak ilavede bulunuyorum. Yurt ama... de mi var? Yok. Yine yurt dışında kalarak Amerika Birleşik Devletleri'nde de 100 yıla yakın bir süredir ilk kez bir kadın idam edilecekmiş. Bunu kadın erkek eşitliği bağlamında olumlu bir haber olarak yorumlayalım mı? Tabii. Değişiklik olsun. <gülüyor> Hayat hep aynı ritimde akıyor ya arada bir belki vurup kırmak işe yarayabilir diye ümit ederek. Yani daha çok açıkçası böyle bir fasit daire haberler merkezi durumuna devam etmek zorundayız gibi. Şimdi mesela Roma romanların ya da çingenilerin durumuyla ilgili uzun süredir konuşuluyor. Aman tanrım Fransa'da ırkçılık varmış ve de ve de sınır dışı ediyorlar diye ki bu gerçekten ahlak dışı bu konuda pek çok haber yaptık. Şimdi ise ikinci boyutuna geçildi ki her haberde böyle fasıllar oluyor. Sadece Fransa mı? ...boyutu tabii ki değil diye devam eden... ...cevabını ben vereyim size şimdiden. Yani Almanya ile de ilgili... ...ilginç bir şeye... ...değinmiş olduğunu söylemiştik dün... ...Sarkozy'nin. Almanlar da Kosovalıları... ...ve Çingenleri ...def etmenin peşindelermiş... ...kendi ülkelerinden. İsveçliler de artık... ...göçmenleri def etmek için... ...bir parti soktular... ...meclise... 20 milletvekili üstü soktu. Partinin adı neydi? Özgürlük Partisi. Sveriye Demokrat Parti. İsveç Demokrat Partisi. SD. Harika. İsveç Demokrat. E, o da İslam karşıtı. Yabancılara karşı. İşte Sinirli. bu cami yapılmasın. Logolu gezen e, orta yaş üstü İsveçlilerin daha Partisi. fazla yoğun olduğu parti. Yalnız hoş bir tarafta binlerce İsveçli'nin Stockholm, Göteborg ve Malmö'de düzenlenen törenlerde, gösterilerde pardon, seçim barajını aşarak meclise 20 milletvekili göndermeyi başaran yabancı ve İslam karşıtı bu parti protesto etmişler. Ve e, akşam internette Facebook kullanılmış paylaşım sitesinde 17 yaşında bir kız Felicia Marginano. Marginiano. ...bir genç kız oluşturmuş... ...İsveçliler hemen... ...Stockholm, Göteborg ve Malmö'de... ...gösterilere çağırmışlar... ...ve bayağı ciddi bir... ...altı bini aşkın... ...insan toplanmış... ...ve kız da da bir... ...şey yapmış gösteride konuşmuş... ...ben on yedi yaşındayım... ...bak ne yaptım demiş... Ne yapabildim? Daha fazlasını yapmak gerekiyor diye Felicia'yı duruma devam evet. diye uyarmak lazım. Düşünün bakalım bu kadar kalabalıkla neler yapabiliriz diye. Bu son e, dünden beri özellikle hatta geçen haftadan beri diyebiliriz. İşte bu liderleri aradan çıkarıp siyasetçileri toplumlardan toplumlara diyalog ve kitle eylemleri hareketleri üzerine konuşuyoruz. Bu da onun bir parçası. Bizler İsveç'in çok kültürlü bir toplum olduğunu göstermek istedik demişler. Olaysız sona ermiş gösteriler. Bu da iyi bir şey tabii. İşte romanların durumu ile ilgili e, Türkiye'deki basından gerçekten insan hakları perspektifinde, haklar perspektifinde haberler okumak mümkün. E, Türkiye olmadığı sürece bu konuda zaten ciddi bir sıkıntı olmuyor Türkiye basınında. Finlandiya'nın dilenmeyi yasaklamış olmasını ırkçılıkla ve ayrımcılıkla bağlantısı olduğunu söylüyor ki doğru. Çünkü e, göçmenlerle birlikte... Artan bir faaliyet. E bu durumda işte peçe yasaklaması gibi bir diğer yasaklama yöntemi. O da yürürlüğe giriyor galiba Fransa'da. Yani kabul edildi ama işte tek şans artık anayasa mahkemesinin bir dakika birileri delirmiş olmalı deyip işe el koyması. 2000 kadının. Çünkü yani insan haklarına Fransa. tamamıyla aykırı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne vesaire vesaire vesaire aslında uluslararası hukukun tamamını yerle bir eden bir başka karar Slovakya'da duvar örülmüş romanların yerleşim bölgesini ayırmak için buna da deniliyordu yeni mi örülmüş bu hep vardı Çek Cumhuriyeti'nde olduğunu biliyorum yani Çek Cumhuriyeti'nde varmış Slovakya yeni Hı. başlamış ha, tamam oldu işte onların geri kalması zaten beni çok üzüyordu kaç zamandan beri bunun üzerine mesela Çek Cumhuriyeti'ndekiler zaten epeyce yorulmuşlar bu işten romanlar kaçıyorlar Ülkeden kaçmak üzere özellikle Kanada'ya pek çok iltica başvurusu olmuş ee, romanlar tarafından Çek Cumhuriyeti'nden. Ee, bunun ama önüne geçmek için Kanada şu ana kadar vize uygulamamaktaymış Çek Cumhuriyeti'ne. Vize uygulamasına başlamış ki gelip de topraklarında sıkıntı çıkartmasınlar. İkinci kaç haftadır ikinci üzüntü kaynağı da benim için buydu işte. Kanada nasıl önleyecek bunu diye kara kara Onlar da düşünmüş. Yok düşünmüşler taşınmışlar. Akıllıca ve ama yine de bildik diyebileceğimiz geleneksel bir yöntem. Halbuki... Sri Lankalıları da durdurdular. Çok Tamil, doğru. Tamiller kaçıyor ya. Hı hı. Onlar da kaçamasınlar ve e, oldukları yerde sıkışıp kalsınlar evet. değil mi? Şimdi yeni tedbirler aldılar Tamillerin de Kanada'ya girmesini bu siyah koyu derili ilkel insanların. Bence haklılar. E, ama NTV en haklı. Yani bu haberi gerçekten bu şekilde toplayan e, muhabire teşekkür etmek lazım. Çünkü... En küresel perspektif ve ayrımcılık, ırkçılık karşıtı perspektif koyuyor. Son cümleler ise şu haberde. 3 yıl önce Romanya ve Bulgaristan'ın üyeliğiyle sorun artık kangren haline geldi. Müzakereler sırasında aday ülkelerin çağrılarına kulak yani eski Avrupa'nın kendi topraklarına gelince sorunun farkına varması hiç yeni bir durum değil. Türkiye bunu uzun süredir biliyor demiş. Ee, deyip Türkiye'ye doğru geçelim mi? Evet geçelim. Mi? İnsanın Türkiye'ye geçesi geliyor böyle bir manşet üzerine. Ee, Şimdi, belki okul boykotundan başlanabilir. Belki öncelikle bir, bir hafta eylemsizliğin ha, uzatılması evet. haberi önemli Türkiye'de. PKK 13 Ağustos'ta ilan ettiği eylemsizliğin gelecek hafta yapılacak toplantıya kadar uzatıldığını duyurmuş. Ve Hakkari saldırısından sorumlu olmadığı konusunda da ısrarlı Türk Devleti ve özel savaş organları kamuoyunu yönlendirme amaçlı maksatlı açıklama ve yalan haber yapıyor diye de bir açıklama yapmış. Bunu da Biyanet'ten okuyabiliyoruz. Bu eylemsizlik kararının bir hafta uzamış olması gerçekten önemli. Çünkü barışa doğru gitmek ya da gitmemekle ilgili çok ince bir çizgin üzerinde Türkiye uzun süredir ip cambazlığı yapıyor. Ha düştü düşecek diye herkesin nefesini tutup beklediği bir süreç. Eee bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini bir daha ve bir daha ve bir daha belki söylemek lazım. Ama velakin hükümetten şu ana kadar gelen sinyaller çok da e, iyi değerlendirileceği yönünde değil. Biz işimize bakıyoruz falan gibi garip e, açıklamalar işleri nedir bilmiyorum ama e, şu anda işleri bu değil. Evet KCK dedikleri işte PKK'nın çatı örgütü diye geçiyor. Onun açıklamasında özellikle PKK içinde kanatlar var şeklinde medyada yayınlanan haberlere de tepki gösterilmiş. Ve Hakkari'nin Peyanis beldesinde yaşanan mayın patlaması sonucu sivil insanlarımızın hunharca katledilmesi olayıyla ilgili olarak hiçbir ilgimizin olmadığına dair açıklama yapmıştık. Türk Devleti ve özel savaş organları bu saldırıya ilişkin kamuoyunu, kamuoyunu yönlendirme amaçlı maksatlı açıklama ve yalan haberler yapmaktadır diyor ve duyarlı olmaya çağırıyor. Tamamen yalan ve aldatmacalara kanmasın diye halkımızı demokrat çevreleri ve herkesi demişler. Bu Oradan boykota da geçebiliriz aslında. O boy, boykotu. Boykota geçmek de mümkün. Bir yandan da yaşlıların da hmm. Kürt sorununa çözüm istediğini bari. Geçerken yolun üstünde söyleyelim. Dün bir grup yaşlı tırnak içinde. Kendiler öyle dediği için öyle söylüyoruz. Bir araya geldiler ve ölmeden artık şu Barış'ı görsek dediler. E, bu da bir diğer olaydı. E, gelelim artık boykot içine. Çünkü dünün en tartışılan ve herhalde en ikircikli diyebileceğimiz haberi bu idi. E, özellikle ne bileyim ben işte şov haberden, star haberden falan filan seyrettiyseniz e, haberleri gerçekten ilginç bir doktrinizasyon <gülüyor> örneğiyle yine karşı karşıya idik. E, biliyorsunuz bir haftalık boykot kararı. Var BDP'nin de içinde bulunduğu Kürt Dili ve Eğitim Hareketi'nin ve Kürt Dili Eğitim Hareketi bu boykot kararını dün itibariyle uygulamaya başladı. Eğer Türkiye basından izliyorsanız boykot falan yok, boykot tutmadı diye haberler görmek mümkün. Hani sanki tek elden çıkmış gibi görünen birbirine benzeyen haberler bir yerde tuttu ama devamında yok falan gibi böyle devam ediyor bu haberler. Eğer Kürtlere soracak olursanız bölgede boykot tutmuş gibi görünüyor ama artık kim haklı kim haksız falan filan kısmını geçelim. Çünkü... Ve iki, i̇ki türü de var evet yani okul boykotu mesela Radikal Gazetesi'nde bir fotoğraf var Hakkari de ders dili boş sınıflara çaldı diyor. İşte bir Hakkari tuttu diye bir hikaye var yani Hı. görebildiğim benim genel anlamda televizyonlarda da yaygın haber buydu hak yerde tuttu devamında yapamadılar. O zaman Bahri. gazetesi ise okul boykotuna halk geçit vermedi şeklinde hmm. bir. Bu Bunu halk pasara. kimdir? Yani çünkü hani aynı halk yeri geliyor PKK'yı destekliyor. Aynı halk yeri geliyor çocuklarını salı verip terörist ediyor. Aynı halk yeri geliyor boykota geçit vermeyip akıllı vatandaş oluyor. Bu halkın ne yapacağı hiç belli olmuyor hakikaten ama bundan öte Mülak bir kavram, evet. Yani halk, halk, halk, evet. Yani mesela siz eylem yaparsanız saldırgan gençler, bilmem neler, zartlar zurtlar olabilirsiniz. Ama e, birileri duyarlı vatandaş olabilir, vatandaş olabilir. Hep bunlar dil oyunları ama işlevli ve anlamlı dil oyunları. Yani Neyse. işte buna bir cevap istersen ben vereyim Pir Sultan Abdal'ın, Acayip Adem adlı, bu acayip adamların, Ademlerin albümünden biraz önce çaldığımız Marshall Planı albümünden acayip ademşer türküsünde ya da rock türküsünde şöyle diyor e, yer pamuk olur atılır cümle deryalar katılır dilin damağın tutulur doğru cevap veremezsin diyor işte halkta böyle bir şey herhalde sen sordun ya bir miktar öyle hakikaten yani e, tam bir cevabı olmadığından e, taca gidecek toplar için ideal malzeme halk diyebiliriz İyi bir şey de olabiliyor, kötü bir şey de olabiliyor. Ne olduğunu pek bilmek gerekmiyor zaten. Haberin en e, can alıcı yerlerinden biri ise gerçekten e, benim açımdan ilginçti. Şu açıdan e, ilginç idi. Aslında çeşitli konuşmalar yapıldı. Illerde e, bazı illerde W, X ve Q harfleri taşıdılar. İnsanlar e, bu harfler vardır anlamında. E, bu tip eylemlikler yapıldıktan sonra mesela bir adette ...ilginç haber durumu vardı. Bütün televizyonlarda uzun uza diye ilk kez Kürtçe açıklama dinleyebildik bu sayede. BDP Batman milletvekili Ayla Akat Atan'ın yapmış olduğu konuşma. Türkiye'deki televizyonlarda ve bugün görüldüğü üzere çoğu gazetede işte Kürtçe başladı... ...ama bitiremedi yetmedi Kürtçesi Türkçe devam etti gibi bir hikaye anlatılıyor. Oldukça zorlandığı görüldü diyor evet gazetelerde. Yani genel anlamıyla aslında benim gördüğüm televizyonlarda şu oldu e, Kürtçe bir konuşma vardı ardından e, bir mix ve Türkçe konuşma vardı aynı yerde yani aynı konuşmanın devamı ama konuşamadığından mı oldu yoksa e, bir Kürtçe bile Türkçe anlatayım diye mi orasını bilmiyorum ama diyelim ki doğru ve e, Ayla ata Kürtçe doğru düzgün konuşamıyor ve bu sebeple de ana dili Türkçe. Asıl sorun da tas tamam bu işte. <gülüyor> yani bu nasıl bir resmi ideoloji pompasıdır anlamış değiliz ama hani buradan çıkartılabilecek olan e, insanların dedikleri zaten şu boykot yapılıyor olması sebebi biz ana dilimizi öğrenemiyoruz. Dilimizle ilgili baskı görüyoruz ve e, bu sebeple sıkıntı içindeyiz diyorlar. E, bu durumda zaten e, BDP Batman milletvekili Ayla Akat Atan'ın da eğer Kürtçe konuşamadıysa bunun sebebinin herhalde... E, ne bileyim aptal olması dile yatkın olmaması falan alakası olmadığını hepimiz biliyoruz yine Üst, üstelik başka bir şey daha söyleyeyim daha acıtıcı bir gerçek de var kendisi de söylemiş zaten alakası. beni affedin belki sizlerle çok iyi Kürtçe konuşamıyorum İlk Batman'a geldiğimizde halkımızı zaza aleyhçesiyle selamladık baktık ki Batman'da anlaşılamıyor sonra dedik ki bu devlet Kürt dilini inkar ediyor Kürt kimliğini de inkar ediyor Kürtçe dili bu bölgenin bir zenginliği iken de, dilimizden, kültürümüzden dolayı ayrımcı politikalarla karşılaşıyoruz. İşte bu ülkenin ayıbıdır demiş. Yani birçok dil lehçemiz olmasına rağmen inkar ediyor Kürtçe dilini Türk devlet demiş. Yani Laza, e, Zaza lehçesini konuşup Kürtçe'yi anlamamak belki bir ayıp değildir. Ama şu bir ayıptır dilleri ve kimlikleri inkar etmek. Türkiye Cumhuriyeti de bu ayıptan kurtulmalıdır. Tüm diller, inançlar ve dinler anayasal güvence altına alınmalıdır demiş. Bunda komik olan bir şey var mı? Vardı. Yani televizyondan seyredince komik görünüyordu en azından. <gülüyor> Kürtçe konuşmaya başlayıp bunu bile beceremeyen ve Türkçe devam etmek ve zorunda kalan için, diye. bir Gizli kahkahalı. Evet evet. Böyle ben. hafif titreyen bir sesle anlatılıyordu. Uğur Dündar'dan seyredince En çok onda sevdim ben bu haberi. Ama e, gerçekten Buradan çıkartabildiğimiz eğer buysa devletin bir daha bir daha bu hani propaganda stratejisi dahil olmak üzere pek çok şeyi gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü Kürtçe konuşamayan bir Kürt milletvekilini gösteriyor olmak tek bir şey ifade edebilir. Evet Türkiye'de baskı var ve bunun da sonuçlarını görebilmek mümkün diyebiliriz. Başka da pek bir şey diyebilmek mümkün olmaz herhalde. Evet Türk televizyon dizilerinin ve programlarının, komedilerinin Tiyatrolarının da temel hı hı. noktası da ağız denilen şey. Türkçeyi iyi konuşamayan insanlar. Insanları gösterip 10 yıllardır bunları dinleyip kahkahadan kırılmak, kırılmamız bekleniyor, değil mi? Gülmüyor muyuz? Valla kahkaha sesi var. halk kahkaha seslerinden anlaşılıyor. O, ma makine dediler ama inanmadım. Tabii ki gülüyor insanlar. Çok komik, değil mi? Neyse e, bu arada 9.30 sonrasında epeyce bol haber vermek gerekecek bu diziler demişken e, dizilerde yine e, eğlenceli haberler var e, yine konuşan e, kaliteli sanat ve sanat insanları var e, Özal suikastıyla ilgili Ahmet Özal'ın yaptığı açıklama var ki e, ne demek bilmiyorum MGK Genel Sekreteri Orgeneral Sabri 25oğlu'nun Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemiş olduğunu söylüyor artık ismini vermek lazım demiş. Ee, bununla ilgili o zaman da kanıtlar vardı. Savcılığa babam, hayır bu işin üzerine gitmeyin dedim yani, demiş. Onlara bakalım evet. falan. 25'ten sonra adı ayrıca çok şey çağrıştırıyor isimlerden. tabii şeyi diyen. Yani, 6-7 Eylül'ün çok temiz bir iş olduğunu, mükemmel evet. bir operasyon olduğunu söyleyen kişi galiba. O öyle öyle. Ben de öyle hatırlıyorum kendisini oradan. Ee, peki. Yaşarken Barış'ı görmek istiyorlar. İhtiyar heyetini de 9.30'dan sonra biraz daha ayrıntılandırabiliriz. O da iyi bir çıkış olarak. 12 Eylül komutanı Şahin Kaya hakkındaki iddiaları araştırma istemini Ali Nesin'den darbecilere davayı ve köşe yazarı Bekir Coşkun'un Haber Türk gazetesindeki işine son verilmesini Haluk Bilginer'in de Sadece yavşağı görüp Salih Akıtanlar diye başlayan ilginç mülakatını verebiliriz. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesindeyiz. Miktat Kadıoğlu ile Havadan Sudan programını yapacaktık ama kendisi bir çalıştayda şu anda bir konuşma yapmak üzere olduğu için maalesef bu programımızı, köşemizi bugün gerçekleştiremiyoruz. Bir e, müzik parçası daha e, dinleyelim. Acayip Ademler'den Vur adlı parçayı Marshall Plan'ı albümünden. Ondan sonra tekrar bizimle birlikte olacaksınız. ...Yadlı Parça Kadir'in şiiri ve biz devam ettik Acayip Ademler grubunun bu şarkısıyla. Evet Açık Radyo 94.9 burası Açık Radyo.com saat 9.11 ve biz de devam ediyoruz o zaman konuşmalarımıza. Şimdi şunu o zaman tamamlayalım. Yaşarken Barış'ı görmek istiyorlar diye bir haber vardı... Diğer darlığından, zaman darlığından da birazcık es geçmiştik ama şimdi biraz daha açabiliriz. Miktat Bey'den bize arta kalan zaman içini, zamanı da kullanarak. Yani Kürt sorununun çözümü için bir araya gelen yaşlılar, tırnak içinde yaşlılar, ihtiyarlar. Barışı görmeden ölmek istemiyoruz dedi diyor Biyanet'in haberi. Yeşiller Partisi eş sözcüsü Yüksel Selek'te biz Türkiye'nin yaşlı insanları, yakın tarihin tanıkları ve özneleri ömrümüz sona ermeden konuşmaya karar verdik. Biz silahların susması Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesi için yola çıkıyoruz demişler. Eski Türkiye İşçi Partisi tip milletvekili Kürt siyasetçi Tarık Ziya Ekinci, Alivy Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genç, Genç Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mete Tunçay, yazar Oya Baydar'ın da aralarında bulunduğu Barış İçin Yaşlılar Heyeti, barışı görmeden ölmek istemiyoruz diye son derece meşru ve insanın artık içini kurutan bir sürecin de sonunu belirlemek için yola çıkmışlar. Heyet taleplerini meclise taşımak için de temaslarda bulunmaya hazırlanıyormuş. Nippon Oteli'nde talimhanede bir toplantıya Osman Kavala, tem Ece Temel Kur'an, Ferhat Kentel, Necmi Alpay'ın yanı sıra gazeteci, akademisyen ve aktivistlerin de katıldığı belirtiliyor. Böyle bir haberden zaten hani yeri geldiğinde daha fazla ve daha fazla bahsetmek gerekecek gibi çünkü... Ee, ya Barış'a yine fena halde yaklaşıp e, ardından da tamamen hayal olacağı bir duruma geri dönüyoruz. Ya da bu sefer sonunda o eşiği aşıp e, gerçekten Barış'ın konuşulmasının başlayabileceği bir ihtimali görmek mümkün olacak. Hangisi doğru hangisi değil çok e, bilebilmiş değiliz aslında. Evet. Yani yani mesela... Bilende kimse yok yani nereye doğru ibrenin döneceği çok karanlıkta gibi. He, önemli bir noktada mesela tipli, eski tipli İbrahim Aks'ın da Hakkari olayı provokasyon dahi olsa BDP ile AKP arasındaki toplantı ertelenmemeliydi diyor. Bu olaya rağmen yapılmalı. Provokasyon başarısız kılınmalıydı diyor ki çok insana doğru gelen sözler bunlar. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani bu sözleri bir kenara bırakalım. Hükümetin tavrını hatırlayacak olursak e, hükümet zaten e, kimin bu işin arkasında olduğundan gayet gayet emin. Bu işlerin nasıl olduğundan da emin. Üstüne üstlük BDP'lileri de fırçaladı. Hemen bu açıklamanın olmasınlardan. Çünkü Demirtaş konuşmanın, görüşmenin iptal edilmesiyle birlikte bunu faş etti aslında. İyi bir şey yaparak bana kalırsa. Çünkü böyle bir görüşme yapılacağını dahi Bilmediğimiz böyle kapı arkalarında Görüştüğü bir durum Erdoğan ın. Aslında görüşmelerin bu şekilde Başlatılması iyi olabilir Yani böylesine Yasal kırılgan Yasal mecliste başlıyoruz. bulunan Grup sahibi partiden bahsediyoruz Ve iktidar evet. partisinden bahsediyoruz PKK ile görüşse tamam kapı arkasından Önce görüşsün diyebiliriz Doğru. ama Doğru, hani Meşru bir durum var Üstüne üstük ardından Erdoğan bu açıklama Olunca şunları da söyledi zaten biz Randevu falan istemedik bu BDP'nin Talebiydi hayır dememiştik gibi Yani öyle bir ast üst ilişkisi içinde bakılıyor ki mevzuya zaten nasıl bir meşruiyet ve eşitlikten bahsedildiğini anlayabilmek mümkün. Bunlar nasıl aşılacak hep birlikte göreceğiz ama eğer aşılacaksa hakikaten insanların barışa dair çabaları sayesinde aşılacak. Yoksa da yeterince çabalayamadık ve sonucunu birlikte yaşıyoruz diye olacağız gibi görünüyor. Yani eylem, eylemsizliğin uzatılmış olması e, BDP ile görüşmeye dair... İhtimallerin olması vesaire bunlar önemli ama yeterli mi değil mi haftaya konuşacağız. Bu bir haftalık eylemsizlik kararının ardından herhalde. Evet peki şimdi gelelim diğer sürün ettiğimiz haberleri. Hangisiyle devam edelim? Mesela darbecilere açılan davalarla biraz gidebiliriz herhalde. Ali, Ali Nesin, Profesör Ali Nesin 12 Eylül darbesini gerçekleştirenler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Hayırlı olsun. Ee, bu gerçekten önemlilerden biri. Yani Özellikle Aziz Nesin'in adı yıllardır geçmediği kadar çok bu referandumun ardından geçmişken Ali Nesin'in de suç duyurusunda bulunması herhalde önemli. Hakikaten de zarar görenlerden birisi. Ee, bir diğer buna bağlantılı haber, ee, Kenan Evren e, ilkokullarından birinden daha e, memleketçe kurtulduğumuz haberi. Ha, ona geçerken bir şey, şey ilave edeyim. Yani dilekçesinde e, Profesör Nesin şeyi söylüyor. E, 12 Eylül 80 ve devamında bir sürü insanın eski cumhurbaşkanı dönemin genelkurmay başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanları Ersin, Şahinkaya Tümer, Celasun... Bedrettin Demirel, Ali Haydar Saltık ve eski başbakan Ara Rejim profesyoneli o da e, emekli o Bülent Ulusu da başbakan hepsiyle kovuşturma sonucu kimlikleri tespit edilecek diğer bakan, bürokrat, vali, kaymakam, emniyet müdürü, asker, sivil memur ve diğer yetkili organ ve me merci görevlileri şüpheli olarak yer almış dilekçede. Öyle kolay, sadece bir kişiyle bırakmamış yani. Ve pek çok suç var. Darbe yapmak, cebren anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak, meclisi zor kullanarak görevdenmen, darbeye zemin hazırlamak için sistemli planlama ve tasarlayarak adam öldürmek, yaralamaya göz yummak, öldürülmeye ve yaralamaya işkence, eziyet, hürriyetten yoksun bırakma, cinsel saldırıda bulunma suçları. Ee, hakikaten bir yüzleşme süreci başladı. Tabii savcılıkların bu suç duyuruları ile ilgili ne karar vereceği heyecanla beklenilen şeylerden birisi. Evet. Geçici 15. madde buna engel oluyordu. Artık engel değil. Kalktığını bizden buyum Bir de ilginç bir şey bu zaman aşımı hikayesinde tartışılan hikaye, en önemli noktalardan biri. Sorumsuzdurlar görevleriyle evet. ilgili sorumsuzdular diyor ama e, çok ilginç bir e, inceleme yayınlandı hafta sonunda Taraf Gazetesi'nde ve böyle bir şey yok madde e, anayasada sorumsuz olduklarına dair en ufak bir ibare yok. Sorumsuzluğu açıkça belirtilen başka yerler var başka kişiler kurumlar ve olaylar hakkında. Hı hı. Ama bu, bununla ilgili sorumsuzluk yok. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla zaman aşımının işte memesi çok zor gibi görünüyor. İşleyecektir yani, yargılanacaklardır. Evet, bu ilginç. E, dönelim işte Antalya'daki Kenan Evren İlköğretim Öğretim Okulu Artık Kenan Evren İlköğretim Okulu değil, Osman Ali Cingöz okul olarak değişmiş ismi. E, ilk illi... İl Milli Eğitim Müdürlüğü önerilen Fakir Baykurt isminin yerine e, okulu yaptıran hayırsever Osman Ali Cingöz'ün isminin verilmesine karar vermiş. E, ve galiba önemli olan hangi ismin konulundan çok burada haber değeri olan hangi ismin kaldırıldığı. Kenan Evren hakikaten e, şu uzun hayatında adının tabelalardan tıkır tıkır söküldüğünü ve ardından da belki e, hayatının sökülüp bir hapse tıkıldığını görebilmek şansına sahip olacak gibi görünüyor. En azından memleketin demokrasi mücadelesinde önemli noktalardan birini oluşturacak bu şekliyle. Bu da haberlerden birisi idi. Başka başka bu konuda ne var diye bakıyorum elimizde. E, Şayın kaya'yı biraz daha açabiliriz tabi. Şahinkaya kaya meselesi bambaşka bir şey yönü de var. O da Demokratik Sol Parti. DSP'nin açılımı öyle değil mi DSP? Demokratik Sol Parti. Evet, evet. 12 Eylül askeri darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkındaki yolsuzluk iddialarının meclis tarafından araştırılması, meclis araştırması istemiş. O da ilginç bir şey aslında. Çünkü bu yıllardan beri e, konuşulmakta olan yani açık sır kabilinden bir şeydi. Bütün dünyada e, Lockheed, e, büyük silah şirketi, savaş uçağı şirketinin bütün dünyadaki yolsuzlukları araştırıldı, soruşturuldu ve karara da bağlandı. Mahkum edilenler edildi. Bir tek Türkiye'de bu işin üstüne gidilmedi. Çünkü arada 12 Mart darbesi ve ondan sonra da 12 Mart'ın hazırlattığı 82 Anayasası. Engelde. Ama şimdi tabii yol açılıyor bu yolun açılmasına yani pencerelerinde kapıların açılıp böyle bu zincirden boşanır gibi boşanan şeyler başvurulardan biri de DSP'den gelmiş Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit 12 Eylül referandum sürecinde Başbakan Erdoğan ve bakanların verdikleri vaatlerin birçoğunun gerçekleşme olanağı bulunmadığını bilmelerine rağmen Halkı yana, yanıltan bir kampanya yürüttüğünü savunmuş. Neyse bu tabi ayrı bir eleştiri konusu. Fakat e, 1986'da hazırlanan 12 Eylül darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Şahin Kaya'nın yaptığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili araştırma önergesi önce ANAP milletvekillerince reddedildiğini araştırmış. 1986'da onlar istememişler Macit referandumla Geçici 15. madde yürürlükten Kalktığı için artık bu araştırma Önergesinin gündeme alınmasını istemiş Ve e, Mehmet Ali Şahin'in 20 imzayı da beklemeden bu araştırma Önergesini işleme almasını Alacağını umduğunu da söylemiş Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Ve diğer partilere de Darbe dönemini araştırma çağrısında bulunmuşlar yani araştırma önergesinin gerekçesi de şöyle uzun süre parlamento denetiminden uzak bir dönem darbeden sonra bu dönemde gemicilikten havacılığa kadar birçok alanda usulsüzlük yolsuzluk iddialarının ortaya atıldı ancak pek çoğu resmiyete ulaştırılmadığı için inceleme ve araştırma dışı kaldığı belirtilmiş en çok yoğunlaştığı kişilerden birinin de emekli orgeneral tahsin Şahin Kaya olduğunu ifade edildiği belirtiyor bu gerekçede Şahin Ka ile iddia ilgili il, ilgili iddialar. şunlar f16 uçaklarının alımında yolsuzluk yapmak hava kuvvetleri koutananıyrken bu kuvvetin ihale ve alımlarının belli şirketlere verilmesi için nüfus kullanıp Çıkar sağlamaktan, haksız iktisap yoluyla çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal edinmiş olmaktan, <gülüyor> yurt dışında ve sırdaş hesaplarda parası olmaya kadar uzanmaktadır denilmiş. Bazı holdinglerle ilişkisi olduğu iddialarına da işaret ediliyor ve iddiaların ortaya da bırakılması silahlı kuvvetlerin sağlam gelenekleriyle bağdaşmaz. Yolsuzluk iddiaları hiçbir gerekçeyle örtbas edilemeyeceği de vurgulanmış gerekçede. Mal varlığıyla ilgili açıklamalar yapmamış mı diye insanın aklına bir soru geliyor tabii bunların üzerine. Yapmış ama pek yapmış tatmin işte. edici olmamış. Olması da gerekmiyor. Önemli olan bir açıklama yapmak o konularda. En az 20 milletvekili imzası olması bekleniyormuş herhalde. Bulunur diye düşünüyorum. Ya da belki Şahin Kaya'nın kendisi başvurup Zaten değil Ben mi? de bunun araştırmasını isterim. Hakkımda böyle şahibelerin bulunması hiç doğru değil demesi de beklenebilir kendisinden. Öyle değil mi? Tabii. <gülüyor> Bekliyoruz. Hatta şöyle söylentiler de vardı. Tabii son derece üstü kapalı ve berbat bir dönem olduğu için bütün darbelerde olan bu muğlak kapalı kapıların ardında dönen ortamda bir dedikoduların da bini bir paraydı. Time dergisinde doğruluğunu bilmiyorum ama dünyanın en meşhur dergisi diyebileceğimiz haftalık Time dergisinde e, Şahinkaya hakkında dünyanın en zengin generallerinden biri diye bir yazı çıktığı da rivayet edilirdi o tarihlerde. Hatta dedikodunun devamında o, o derginin o sayısının da Türkiye'ye girmesine engel olunduğu gibi iddialar da vardı. Tabii bunları da Şahinkaya. Tahsin Bey çıkar şimdi böyle şeyler de yoktur derse mesele de çok daha rahat olur. Ee, yani her şey çok rahat olacak bundan sonra zaten. Ee, ama gittikçe ve gittikçe aslında bu e, bir arada faş oluyor olma hali galiba sonunda iyi bir yere varacak gibi. Yani karşılıklı çeşitli, e, bütünlüklü parçalı sürekli olarak bir şeyleri duyup duyup e, biriktiriyoruz. Bunların bir kısmı doğru çıkıyor bir kısmı doğru çıkmıyor e, falan ama ortada bir tatsızlık bir koku olduğuna dair galiba hiçbir tartışma yok. Sen bu konuda işte e, Ahmet Özal'ın durumuna. Ben de tam oraya bağlayayım diyordum. E, Ahmet Özal biliyorsunuz Cumhurbaşkanı vardı hani Turgut Özal. Turgut Özal'ın oğlu bir dikili ağacı bile yoktu. Çok çalıştı bir sürü ağacı oldu falan filan. Neyse konumuz bunlar değil. E, 88 yılında e, bir suikast gerçekleşmişti. Özal'a ve Özal e, çok ucuz atlattı. Bu suikasti... Elinden yaralanarak evet, sadece, evet. Yani e, gerçekten gayet gayet hafif atlatılmış bir suikasti falan Kartal filan. Kartal Demir Kartal Demir Ağa'dı. iki sene kadar hapis yatıp ardından da ortadan kaybolmuştu. Sonra ortaya çıktı tekrar falan filan. Kim olduğu tam bir anlaşılamadı, bir tartışıldı. O da Türkiye'nin... Açık sırlarından biri olarak öyle devam etti. Çok sayıda gördüğümüz. Bu açık sırla ilgili Ahmet Özal daha önce duymadığımız şeyler söylemiş. Ee, Haber Türkiye konuşmuş Ahmet Özal demiş ki babam ülke karışmasın diye bu isimleri açıklamadı. Bunlardan biri dönemin M.G.K. genel sekreteri Sabri 25 oluydu. Bu isimlerin hepsi emniyetin ve mitin arşivlerinde var. Arşivler açılsın demiş. Tamam. Bizi ben... uyar. Yani Tahsin Bey'i de bekliyoruz, kendi mal varlığını bir kez daha açıklaması için Şahinkaya'yı yani. Aynı zamanda devlet arşivlerinin de işte Özal ile ilgili açılmasını da bekliyoruz tabii. Ee, yani böylesi iddialar gerçekten yeni sayılmaz ama bu kadar net isimli misimli telaffuz edildiğini görmek başka bir şey. Şunu söylüyor Özal, Ahmet Özal. Ölümüyle ilgili değil ama eğer arşivler açılırsa babama suikast olayıyla ergene bağları görülecektir. Ölümüyle suikastın Ergenekon. birlikte araştırılması gerekir. Çünkü Kartal Demir diye bir adam çıkıyor demiş işte e, böyle bir şey yapıyor falan filan. E, peki nasıl isimlere ulaşıldı diyor. Hatta isimlere değil İsviçre'deki para hareketlerine kadar buldular kimlerin nerelerden geldiğini diyor. Kimmiş onlar bilmiyorum babam açıklamak istememişti diyor. Ama size isimleri söylemiş birkaç isim biliyorum diyor. Ee, neye dayanak ergen, dayanarak ergenekon olduğunu düşünüyorsunuz demiş. Kendilerinde yasal olarak güç vehmeden bazı ordu mensuplarının o zaman da aktif olduğunu biliyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bahsedilen JITEM derin devlet hikayeleri o zaman çok yoğundu. Kimdi onlar diyor. Ordunun içinde kendini bilmezler. Bugün Ergenekon dediğimiz hadiseler o zaman da vardı. Bunlar TSK te, e, temsil etmez. TSK'nın yıpratılması falan filan. E, peki babanızı niye öldürmek istediler diye sorulmuş. Bu yorumları da geçelim. Bunlar da doğrudan e, fi, fiili, bilgi değil. Tespit edilen isimler arasında 25 oğlu var mı? Evet. Sabri 25 oğlu o, o isimlerden biri. Arşivlerin açılması lazım. Açılınca isimler çıkar ortaya. MGK Genel Sekreteri Eski CİTEN Başkanıdır aynı zamanda. Demiş soruşturma nasıl sonuçlandı diyor o zamanki savcı Uğur Tönük soruşturmayı yaptı yıllar önce savcıyla görüştüm bana suikast soruşturmasıyla ilgili MGK genel sekreteri Sabri 25 oğlunun kendisine bu konu üzerine fazla gitme dediğini söyledi diyor. Sabri 25 oğlu neciymiş MGK genel sekreteri bir de Ahmet Özal'ın iddiasına göre Jitem yani. başkanı o dönemki tabi o dönem Jitem diye bir şeyin vardı tamamen herhalde reddediliyor o yüzden asla değil. Dosya kapanmış durumda babanız size kaç isim söyledi bir sürü isim söyledi diyor falan filan böyle devam eden bir şey. Bu arada 25 oğlunun kendisini hatırlatan müseccel sözleri de burada var. 6-7 Eylül'de bir özel harp işidir ve muhteşem bir örgütlenmedir. Evet, Amacına evet. da ulaştı. Sorarım size bu muhteşem bir örgütlenme değil miydi? Sözleri e, hatırlatılmış yine Sabri 25 oğlu kimdir? Fatih kısmından. Güllapoğlu bunu yazmıştı Gazeteci kendisiyle konuşan 25 oğlu bu sözleri da inkar etmişti ama Onunla ilgili olarak Hatırlanıyor yani 1900 e, Eski özel Harp dairesi başkanı asıl Önemli olan milli güvenlik kurulu Başkanı ya da Onun içinde olması değil asıl Özel harp dairesi tamamen adı üstünde işte özel harp gizli kapaklı ve çok özel bir durum. Suikastın ardında 25 oğlu vardı çok özel bir haber hakikaten önemli de bir haber. Konunun üzerine gitme demesi neden e, e, peki sabri 25 oğlu hala, hala hazırda yaşıyor değil mi Allah uzun ömür versin. Bildiğim kadarıyla evet. E, yani. O zaman o da çıkacaktır. Bugün üçüncü oluyor o zaman bu Ya Bugün savcılıklar diyorsun epey yoğun geçiyor olacak. Kendileri bunları hemen çıkıp ifademi alın, ifademi i̇fademi alın diye. alın diyecekler evet. Tabii. tabii böyle şeyler nasıl olur diyeceklerini. Yoksa buna ihtimal vermiyor musun sen? E, vermiyorum. Açıkçası bayağı kolundan tutup getirilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani e, sürekli bu ayak oyununun içindeyiz zaten. İspatlayan namert, ispatlamayan namert falan filan diye devam eden hikayenin içinde langır devam ediyoruz. Üç aşağı beş yukarı aynı insanlar. Beş altı yılda bir aynı konularda benzer şeyler söyleyebiliyorlar. Bilmem hani benim umutsuzluğum da olabilir ama bu işin öyle kendiliğinden yumuşakça falan halledilebileceğini düşünemiyorum kendi adıma. Bu arada tek sıkıntılar tabi bunlar değil bunun dışında başka şeylerden de düşünüyorum. Bahsetmek mümkün ama ara mı verelim önce? Ara verelim. Peki. Sonradan devam edelim. Elimizde eğlenceli bu haberlerden bol var. Başkalarını da çağırabiliriz açıklamalara. Bugün açıklama talep etme günümüz. Kendiliklerinden geleceğini umuyoruz zaten. Gelecektir zaten. Açık Gazete Giaco Pastorius'tan Chromatic Fantasy adlı bir parça dinledik. Ee, aslında John Francis Anthony Pastorius 3 ama herkes Jaco diye biliyor kendisini. Çok ünlü bir caz müzisyeni, elektrikli bas çalıyor ve müthiş o alanın en ustalarından biri olduğu kabul ediliyor. Bir kavgada, daha doğrusu bir barda öldürülmüştü dövülerek Amerikalı caz müzisyeni onun doğum günü şey ölüm yıl dönümü işte bu ölümünün 21 Eylül 1987'de kendisi 51 doğumlu gayet genç yaşta erken biten bir hayat söndürülen bir hayat onun kromatik fantezisini çaldık ölüm yıl dönümünde ona günaydın Jacko dedik ve devam ediyoruz saat 9.40 açık radyo burası 94.9 Aynı zamanda Açık Radyo.com'dan da yayın yapan Açık Radyo'dasınız, Açık Gazetesi onun. Ve şimdi de gene ça çağrılarımıza bir kulak daha vereceğiz. Bekir Coşkun'un işine son verilmiş. Bu da hakikaten dünün önemli haberlerinden biriydi. Aslında hani Bekir Coşkun'un işine son verilmiş olması değil... Ee, hangi koşullarda ve ne bağlamda işine son verildiğine dair e, bir tartışma yaşanıyor. Ki bu tartışmanın önemli olduğunu basın özgürlüğü açısından söylemek faydalı. Yani şahsen en azından Bekir Coşkun'un çok favori, favori yazarlarım arasında sayabileceğimi söyleyemeyeceğim. Ama mevzu zaten e, beğenip beğenmemekten öte Bekir Coşkun'un işine hükümet baskısıyla son verilip verilmemesi. Tartışma bu. Şimdi haber e, şudur. Türkten mi okuyoruz? Yok Haber Türk'ten okuyamıyoruz tabii ki. çünkü Haber Türk'te yazardı Bekir Coşkun en son ve Haber Türk'te yazar olarak işine son verildiği haberini de tabii Haber Türk'ten okuyamıyoruz evet, ente. Bu evet. Türkiye'deki basın etiğinin önemli parçalarından biri bir halt varsa ortada onu o gazeteden okuyamazsınız. Hani e, bunu Ergenekon'dan tutun da e, binler neresine kadar bin bir tane olayda hep yaşadığımız için bildiğimiz şeylerden biri. Ama öyle deme geçen hafta Haber Türk'te ben Okumuştum Bekir Coşkun'un ayrıldığı yolundaki haberler doğru değildir diye Habertürk'te yazıyordu. Genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı. Ama doğruymuş öyle mi? Ya elinden geleni yapmış. Şimdi aslında haber değeri olan kısmı benim açımdan en azından daha gelmedim ben. Evet benim... yani, tamam şimdi ona bakalım. Efendim haber değeri olan kısmı bu haberin şu gibi geliyor açık gazete açısından bana. ile ee, Anka konuştu. Anka'ya konuştu Bekir Coşkun ve şunları söyledi. Fatih Altaylı editörler ve Habertürk'ün sahibinin işime son verilmemesi için son derece çaba sarf ettiğini biliyorum. Ancak baskı çok yoğundu, yapılacak bir şey yok. İlk bertaraf olan ben oldum. Bir ormanda yangın çıkarsa o ormanda hiçbir canlı kalmaz, bütün canlılar yanar. Türkiye'de de bir orman yangını var, bunu hep söyledim, bu yangın devam ediyor. Bu gidişle de ormandaki yangın gibi herkesi yakacak, demiş. Burada benim için önemli kısmı orman metaforları değil, şurası Fatih Altaylı. ...editörler ve Habertürk'ün sahibi yani Ciner. İşime son verilmemesi konusunda son derece çaba sarf ettiler ama... ...baskı çok yoğundu, yapılacak bir şey yok diyor. Biri... Yani bunu ki yapanlar kim? Hükümet mi? Yani şimdi Ciner, Ciner Holding'den, Fatih Altaylı'dan ve e, Habertürk editörlerinin yoğun çabasından bahsediyoruz. Buna rağmen bir baskı geliyor. Bu baskı belli ki iktidardan geliyor. Bu gerçek olabilir... E, Gerçekten son derece vayim bir şey. Yani evet. tek bir kişi üzerinde bu kadar, yani bir yazar üzerinde fikirlerini Hükümetin... serbestçe yazabilen, yazması şart olan bir yazarın, gazetecinin işinden olması için iktidardan ya da iktidara yakın çevrelerden baskı geldiği iman. Bu doğruysa korkunç, yani gerçekten korkunç bir şey ama açığa çıkar diye düşünüyorum. Açığa çıkmasından öte zaten e, ortada böyle bir baskı mekanizması hükümetin yani hikaye şöyle o zaman hükümet kanadından birileri Habertürk'ü e, ve sahibi olan Cinerleri arıyor ve Bekir Coşkun'un yazılarına son verilmesi için baskı yapıyor. Buna direniyor bir yere kadar e, Cinerler e, Fatih Altaylı ve Habertürk ettörleri ancak baskının yoğunluğu karşısında günlerce süren müzakereler sonunda yapılacak bir şey olmadığını görüyorlar. Ve Bekir Coşkun'un işine son veriyorlar. Eğer böyle bir şey varsa bir kere e, Cinerler beni ilgilendirmez. Yani çünkü gazete patronu olmanın dışında patron olmak sıfatıyla tanıdığımız insanlar e, hükümetin baskılarına eğebilirler. Ama Fatih Altaylı yayın yönetmeni olarak editörleriyle birlikte böylesi bir baskının altında kalması belki patronunun ne yapalım artık böyle olacak vesile anlaşılabilir ama... Böyle baskıyı faş etmemesi herhalde değil mi? Bunu açıklamaları gerekir. Evet faş edecektir de yarın. Yani hükümetten kim yaptıysa bunu bunu bizim bilmek gibi hakkımız var kamuoyu olarak diye düşünüyorum. Eğer Fatih Altaylı ve editörleri bunu söylemeyeceklerse Bekir Coşkun'un bunu söylemesi gerekir. Çünkü evet, ikisinden düşmanımızı de... tanımalıyız çok net olarak diye düşünüyorum. Çünkü evet, düşmanca bir tavır. Ama bugünkü... Açık gazete programının başından beri sık sık karşımıza çıkan bir tema. Nasıl 25 yolunu bekliyorsak mahkemeye başvuracağını mesela bunlar doğru değildir diye. Suikastin ardında benim olmam düşünlemez diye. Ya da başka konularda. Burada da Fatih Altaylı'nın başta olmak üzere belki Turgay Ciner'in de patron olarak çıkıp bu söylenenler doğrudur maalesef. Bekir Coşkun'un söyledikleri maalesef ağır bir baskı geldi ama dayanamadık ve onu çıkarmak zorunda kaldık hı hı. diye yarın herhalde Fatih Altaylı köşesinde yazacak. Cinara'da özel bir demeç verme fırsatı bulunacaktır. Bir otelde mi yapar artık basın toplantısını bilmiyorum. Ya hiç gerek yok. Koca gazete var. Ama ha Bekir Coşkun gazete... artık kapalı bir gazete olması üstünden mi söylüyorsun? E. Bekir Coşkun da yazabilir mi? Bekir Coşkun'dan da bekliyorum. Ben zaten Bekir Coşkun'dan açıkçası beklemiyorum. Çünkü eğer böyle bir baskının altında ezilmek zorunda kaldıysa Habertürk bunu zaten editoryal kadro ahlaki sorumluluk gereği açıklamak zorundadır. Yani Bekir Coşkun'un ne yapıp ne yapmadığı artık hani şu durumda adam işinden olmuş vesaire hükümet baskısıyla böyle bir durumdaysa tek başına kalıp sessiz kalmasını anlamak mümkün olabilir. Ama böyle bir durum varsa bunun bence... En nihayetinde vebali gerçekten editoryal kadroladır bu kararı veren e, hükümetten kim ya da hükümet mi kim bu baskı aygıtları ne yapıyorlar bunu bilmek sanırım hakkımız. Çünkü 5 gün önce daha şunları söyledi Fatih Altaylı söylentiler üzerine. Bu söylentiler komedi deli saçması. Ha, öyle mi demiş? Bekir abi benim canım ciğerim. Bizi yıpratmak için böyle söylentiler çıkarıyorlar. Referandum öncesi Bekir abi beni aradı ve ben biraz izin yapayım dinleneyim dedi. Ben de referandum öncesi izin yapma yanlış anlaşılabilir dedim. Anlaştık referandumdan sonra yapacaktı. Sonra referandumdan iki gün önce biri bir daha aradı ve referandumdan önce başlayayım izni. Nasıl olsa seçim yasakları var bir şey de yaz, yazamayacağız dedi. Ne diyecektim bunun karşılığında illa da yaz mı diyecektim. İki gün yazmayınca kıyamet koptu. Ben Bekir Coşkun'un bu gazetede yazmasından mutluyum. Türkiye'nin bana göre en iyi yazarı, dili çok iyi, kalemi kıvrak. Bu yüzden bütün bunlar deli saçması, ayrılması söz konusu bile değil." demiş. Peki Türkiye'nin en iyi yazarının bu açıklamalarına karşı bir cevap verecek herhalde Türkiye'nin en önemli editörlerinden biri olarak Fatih Altaylı da, değil mi? Yani vermeme beraber... hakkı herhalde yok çünkü burada şey değil hani şöyle şey olsa bile. Deli dediği bir şeyin deli saçması değil gerçek olduğunu. Bekir Coşkun açıklıyor. Bekir Co... Ya Bekir Coşkun e, saçmalıyor olmalı ya da Fatih Altaylı bu açıklama İkisinden üzerinden başka bir şey. İkisinden biri delirmiş değil. diyorsun. Yani durum bunu söylüyor çünkü e, birisi diyor ki hükümetin baskılarına ne patron ne editörler direnemedi ve bunun sonucunda işime son verildi ilk taraf olan benim diyor. Fatih Altaylı ise beş gün önceki açıklamasında hiç bunların hiçbirisi yok. Bekir Bey'le biz birlikteyiz. En iyi yazar o diyor. Ve ardından sanki bir kara delik her şeyi çekmiş gibi birden uzay boşluğunda kalıveriyoruz. Belki de deli saçması olan bizizdir. Bu da mümkün ya bence. Yahu kesinlikle, kesinlikle. Ee, böyle bir durum var. Ee, bunun hakikaten üzerine gitmek ee, ve ne olduğunu anlayabilmek hayati önem taşıyor. Basın özgürlüğü açısından diyelim. Ee, geçelim bir diğer basın özgürlüğü olayına. Ee, bir adet dün bahsettik diye hatırlıyorum ama bahsettik mi yoksa ben bunu başka bir şeyden bahsettim diye e, tecavüz sahneli diziler ve bunun e, sağladığı reytingler konusuna girmiş miydik dün? Yok girmedik. Bir tane bir tecavüz sahneli dizi. Fatma Gül. Yani. Evet e, devreye girdi. Bununla birlikte de daha dizi devreye girmeden daha doğrusu yayına girmeden e, böyle ağzı salyalı tecavüz yazıları ve e, videoları gezinmeye başladı ortalıkta ki e, hakikaten toplu olarak bir psikiyatrise görünmemiz gerekiyor olabilir bütün bunlar üzerinden. Bunu geçiyoruz. E, diziler ve dizilerin tabu kıran boyutu mu diyeceğiz artık? Ne diyeceğiz? Çünkü böyle garip de bir hal var. E, öbür diziyle ilgili aslında niye tecavüz sahnesinde aslında bütün dizi tecavüzün nasıl insan hayatını e, yıkabildiğine dair? Tam bir değil. orvelyen durum işte. Onu, onu, onu mesaj onun hiçbir önemi yok. Tecavüz var Tecavüz. kadın. <gülüyor> diye böyle bir e, salyalı durum var onun yerine. Ki e, bunda herhalde diziyi yapanların da bir miktar sorumlu olduğunu söylemek ayıp olmaz. Çünkü sızdırılıyor dizi daha yayınlanmadan. Görüntüler falan filan. E, işte böyle bir durumlar. Ama bugünkü haber bu değil. Ardından da e, bir ilk falan filan gibi şeyler oldu. E, bir başka dizide de. İki erkek bir yatakta çıplak olarak göründüler İlk kez Türkiye dizi tarihinde eşcinsellik Türkiye'de dizilerde ve filmlerde olmayan bir şey değil ama genellikle biraz daha böyle aptal gibi biraz daha aşağılık biraz daha aşağıda eksik ve, ve veya sapık olarak tanımlanan bir şey. Evet. Bu sefer öyle olmamış iki tane yakışıklı genç bir yataktan çıkmışlar ve gençler ve yakışıklılar. Sağlıklılar yani görüntüleri itibariyle. E, bu durumda bu sağlıksızlığı nasıl açıklayacağız diye fena bir dert olmuş yine birilerine. E, iki, iki erkeğin aynı yataktan çıkması e, epey bir sarsıntı yarattı memlekette. Gazetelerde falan yine böyle heyecanlı e, şeyleri internet sayfalarında görmek mümkündü. Derken ve derken e, dizinin yapımcısı Osman Sınav konuştu bu konuya dair. Ee, öncelikle Osman Sınav kim? Hatırlamak gerekiyor ki bu sö söylediği lafların nereye oturduğunu da hatırlayabilelim. Ee, Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı, dizinin yönetmeni Kurtlar Vadisi'nin ee, ve ayrıca e, milliyetçi, mukadderatçı bir arkadaşımız olduğunu söyleyebiliriz. Mukaddesatçı. Pardon, mukaddesatçı dil çarptı hakikaten benim neyse. Asıl gelmek istediğim yere gelmem gerekir ise söyledikleri şunlar Osman Sınav'ın eşcinsel bir sahne niyet koymuş. Hmm. Bu sahneleri provoke amaçlı kullanmadık. Böyle bir amacımız olsaydı daha önceden görsel, görselleri basına verirdik. Hikayemizde Firavun'un sarayından bahsediyoruz. Firavun'un sarayında böyle şeyler vardır. Firavun'un sarayında vardır biliyorsunuz. Yoksa Başka eşcinsellik yok. diye bir şey yok. Eskide kaldı bunlar. Bunlar gerçektir. Karakter tanımlaması yapıyoruz. İyiliği bütün güzelliğiyle gösterebilmek için karanlığı da bütün çıplaklığıyla göstermek lazım. Yoksa iyi hissedilmez. Sığ kalır. İyi, Bir... iyi, iyi, iyi yani karanlık da ben de iyi iyi iyi diye şimdi eklemeye başladım. Karanlığı da bütün çıplaklığıyla göstermek lazım derken iki eşcinsel erkeği göstermek de mi? Ya tabii karanlık çıplaklık burada mu? metafor. Karanlık o. Evet. Yani yoksa Karanlık. çıplak görmemiz gerekiyor anlamda söylemiyor ama çirkinlikleri, karanlıkları evet. görmeliyiz ki iyiliğin değerini anlayalım diyor. Ee, ve diyor ki biz kimsenin cesaret edemediği şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Ahlaksızlık propagandası yapmıyor. Aksine o tip insanların profilini sergiliyoruz. O tip insan. O tip insanlar. Bu kişiler ve ahlaksızlıklarını gösterebilmek için ahlak sınırı dışına çıkmadan bir şeyler yapmak zorundayız demiş. Ee, Güzel. Güzel tabi çok güzel. Şey yok değil mi? Yani. Ayıp dışında pek de bir şey söylenemeyebilir. Ee, ayıp kısmı tabi eşcinsellerin varlığı falan filan değil. Nasıl gösterildikleri herhalde. Çünkü bu açıklamadan birkaç saat sonra çok değil. Olsun olsun beş saat sonra Osman Sınav e, bu çirkinlikleri ve karanlıkları e, Kekrem Sibili anlatıyor. Ardından da e, Bursa'da İrem Okan adlı e, genç bir kadın evinde bu olarak öldürülüyor. E, transseksüel İrem. Evinde öldürülmüş ve yanında da bu travestilerin tümü ölmeli imza Mustafa Arslan yazan bir kağıt bulunmuş polis tarafından. Hmm. Bu da dünün cinayetlerinden biri eşcinsel cinayetlerinin niye politik olduğuna ve nelerden beslenene dair minik ayrıntı diyebileceğimiz Yalnız şey. Yalnız Firavun Sarayı'nda değilmiş yani bu kapitone e, yatak başlıklı yatakta e, Firavun Sarayı değilmiş. Yok yok. Ee, bunun dışında aslında hayat pek çok şekilde yaşanabiliyormuş. Firavun Sarayı dışında da hayatlar varmış. Osman Sınavini herhalde Firavun Sarayı'nı bildiğinden daha çok oradan örnekler çıkartabiliyor diye düşünmek mümkün. Evet, evet. Eski Mısır'dan yeni dünyaya gelelim. Gelelim tabii niye gelmeyelim? Haluk Bilginer'in bir söyleşisinde oyuncuların çoğu yavşak deyince sanat camiası karıştı. Şimdi yavşak olayı aynen, öyle başlamıyor aynen. tabii. İlk yavşak olayı fazla Say'ın e, arabesk dinleyenler yavşaktır ya da bu muydu söz evet. tam hatırlamıyorum da böyle bir şey söylemesiyle başlıyor ardından e, Haluk Bilginer'in işte cevaben cevabenden kasıt sorulduğu için cevaben hmm, yaptığı e, bir söyleşi var. Orada da yavşak tanımı ile ilgili başka bir Perspektif getiriyor Haluk Bilginer. E, ardından da Haluk Bilginer'in e, kim olduğu üzerinden mi artık nedir? Çünkü hani o sıkıntıları ancak içeriden anlamak mümkün. Evet, o söyleşi de ben okudum e, haber Türkün ikindeydi yanılmıyorsam hafta sonunda Aha. ve şey diyor yani ben normal olarak e, yakınım öldüğü zaman babam ölse şey şey oyun'a filan çıkmam diyor çünkü bu bir hayatın en hayatta en sevdiğim insanın ...insanlardan birinin kaybı halinde... Yani ...bu kutsallaştırmaya... ...oyunculuğun... ...yüceltilmesine filan itiraz eden... ...bir söyleşiydi onu okudum... ...fakat ona tepki gelmiş... ...anladığım kadarıyla... Siz ...nasıl oyunculara... ...söz söylenir diye... ...o zaman Bilginer yeni bir açıklama yapmış... ...mesleği doğru dürüst icra etmek... ...yerine mesleklerini kutsallaştırıp... ...göz boyamak isteyenlere... ...ayna tutulmuş gibi mi oldu demiş... Ya neden bir mesleği kutsallaştırmak çabası doğru dürüst icra etmek yerine bir marangoz övünmüş müdür hiç babam öldüğünde atölyeye gidip iki masa bir büfe zımparaladım diye bir aşçı böbürlenmiş midir anamı kaybettikten sonra mutfağa girip bir tepsi baklava açtım diye oyuncu niye aynı durumu kullanarak farklı bir algı yaymak isteğindedir dersiniz oyunculuk niçin kutsaldır da inşaat işçiliği değil Demiş. İlginç aslında. Ve aslında şeye takılmış. E, yani oradan çıkan bir yavşak kelimesine bağlamını vesaire her şeyi e, yitirip sadece ve sadece yavşakla ilişkiye girmek, yavşak kelimesiyle ilişkiye girmek ne gerek var diyor. O, o ya ya da yani da onun kendi... Seyirciye değil haberiniz ola demiş. Öyle. Yani e, memlekette birbirimizi anlayamama durumu ya da e, aslında birbirimizi anlayamamaktan çok. E, gizli saklı bazı uyuz olma hallerimizi. ha yeri geldi galiba şimdi kafasına evet, vurabilirim. Gayet iyi. An, kullanma an, halimiz var. Anlayarak ama aslında hazır fırsat geçti işte bak yavşak demiş. Yani şey Haluk bilgilerin sözleri arasında şey de güzel yani radikalden okuyoruz. Şimdi biz de mesela bu sanat tartışmasında tırnak içi taraf olmuş olduk mu? Böyle bir haber yaparak. Yani yarın bu öbür gün sanat düşmanı Sanatçı düşmanı falan ilan edilir miyiz? Bilmiyorum ki. Her şey mümkün. Kendi suretini aynada görüp de aynayı kırmaya çalışan ne demeli demiş yani. Ee, şey ee, hoş. Yavşak üstüne alındılar. Yani, kelime de hoş diyor aslında. Yavşak da ne kadar güzel bir sözcüktür değil mi diyor. Yav diye alt perdeden başlayıp şey harfinden aldığı güçle surata tokat gibi patlar. ...gözünü sevdiğimin Türkçesi demiş. E, e, dille de çok... ...haşır neşir olduğu için Ali Bey... ...bu konu... ...yani dilin kullanılması... ...çok onu ilgilendiren... ...önemli konulardan biri tabii. Memlekette böylesi... ...politik manzaralardan bahsetmek mümkün. Aslında gazetelerde de... ...başka başka haberler vardı. Bir miktar harcadık galiba onları. <Gülüyor> İki de haberi e, eklemek istiyorum. Bir tanesi orman benzetmesi Bekir Coşkun'un orman yangını. Bugün gazetesinde var bir tek. Birinci sayfada orman gerçek Online orman. mutlu. <gülüyor> bu arada bugün gazetesi mutlu <gülüyor> bu. 2B evet, düğümü çözülüyor demiş. Sezer'in veto ettiği yasanın önü açıldı. Orman vasfını kaybeden 51 bin hektar alanın hak sahipleri belirlendi. Satıştan en az 25 milyar dolar gelir bekleniyor. Bu bilalçetin ne Selma Şenol'un bitişik yani çift imzalı haberi e, ve belediyelerin arazi satışı yapabileceğini, ucuz konutun artacağını yani inanılmaz bir bugün gazetesi bugün 2B'nin bir pazarlama Tabii canım. bir şey gibi çıkmış. E, Site reklam broşürü olarak bakmak mümkün evet. bugün gazetesine. Baya e, baya şey oh oh bir de mesela şey bile yani, alt metinlerine baktığımızda haberin gerçekten e, çirkin bir mantık silsilesi var mesela. Sezer'in iptal ettiği orada önemli çünkü kimin iptal ettiğini niye söylersiniz ki? Sezer'in adı bile evet. geçmeyeli 100 yıl oldu ama Sezer aslında başka bir şeyler daha da ifade ediyor politik anlamda 28 Şubat süreci vesaire vesaire. Bunu kullanıyor olmak ve bunun üzerinden bakın Sezer iptal ettiğine göre demek ki kötü bir şeydi. Şimdi iyisi oluyor demek. E, Kartezyen mantık gereği doğru olabilir ama pek ahlaklı olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. 2B düğümü çözülüyor. Bu düğüm çözülmesin diye e, ne düğümler atıldı ama eğer 2, çözülüyorsa daha uğraşacak epeyce işimiz o, olacak demek bundan sonrasında. 2 ile uğraşılacak evet. Öyle kolay bir şey değil o. Bir tane haber de aslında araya gireyim bari. Akşam gazetesinde sürmanşette vardı. Bunu da söylemek lazım. Yetersiz ama yine de önemli adımlardan biri. Ermenice kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılıp dağıtılmış yeni öğretim, eğitim öğretim yılında. İstanbul'da 18 Ermeni okuluna müfredata uygun 24 bin matematik ve hayat bilgisi kitabı ücretsiz dağıtılmış. Ermenice yıllardır 72'den kalma çeviri kitaplarla. Eğitim vermeye çalışmaktaymış. Ermeni okulları e, okullar e, nimet çubukça teşekkür etmişler projeyi üstlendiği için. Bu da e, iyi haber diyebileceğimiz i̇yi haber, bir haber herhalde. Önemli. Bir başka da, haber de şey iyi mi kötü mü değerlendiremeyeceğim ama e, bu devlet PKK görüşmelerinin tanığı tırnak içinde balıkçı diye bir kişi var taraf gazetesinden Yıldıray Uğur'la. ...görüşmüştü ve Apo ile Barış'ın takvimi konuşuluyor diye bir sürmanşet haberi var taraf gazetesinin. Yani 99'dan bu yana ara ara kesilen görüşmelerin en üst düzeye çıktığını söylemiş bu konularda bilgi sahibi olan bir eski bürokrat herhalde... Balıkçı ateşkes sürecinin Devam edeceğini belirtmiş İmralı ile görüşmeleri nitelik değiştirdiğini Müzakere özelliği kazandığını Yani barışın takvimi konuşuluyor apoyla deniyor Yeni anayasa seçim barajı Ve demokratik düzenlemeler var Silahsızlanma da sürecin parçası deniyor Tuğluk'ta DTK Demokratik Toplum Kongresi Eş başkanı Aysel Tuğluk da yarın İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşecekmiş Devletin Artık bazı şeyleri görmezden gelemeyeceğini belirtmiş Duğluk. Sürecin iyi değerlendirmesini istemiş. Biz üstümüze düşeni yerine getirmeye hazırız. Aynı çabayı devlet de göstermelidir demiş. Bu da e, en azından umut bağlanabilecek, umut ışığı yakılan haberlerden biri olarak sayılabilir. Bir diğeri de yine tarafın bir süreden beri takip etmekte olduğu bu Listeria bakterisi taşıyan salmonella ve listeria bakterilerinin bulunduğu hamburger etinin vaziyeti o da Burger King'e bakteri davası diye bugün de birinci sayfada manşetten takip ediliyor Kazım Çeliker'in haberi TT gıdadan satın aldı 160 bin adet listeria bakterisi taşıyan hamburger etinin akıbetini bir türlü açıklayamayan Burger King'e tepki büyüyor diye vermişler haberi Tüketiciler Birliği skandali mahkemeye taşıyacak diye bir haber var. Tarım Bakanı Mehdi Eker'in de etlerin imha edildiği adres olarak gösterilen ama yerinde bulunamayan Zeybek Katı Atık Merkezi ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatmış. Gez gerekli bütün tedbirleri aldık. Bozuk etlerin peşindeyiz diyormuş. Bozuk etler yandı mı dağ mı kaçtı inek mi yedi köpek mi yedi yoksa e, yandı bitti kül oldu falan hani bu etler sonunda bizim buzdolabından falan çıkacak diye korkuyorum ben kontrol ettim mi radyonun buzdolabını. Korkma ben temas Sönmez halindeyim bu <gülüyor> şey, şeylerle temas halindeyim yetkililerle bana garanti verdiler öyle bozuk et falan olmaz bizde dediler. Türkiye'de böyle şey olmaz dediler. Ben de onlara inandım. Bugün koridorda köfte çıkartıyoruz. Kadın bunu köfte. E Güzel. Temiz. Salmonellası falanı falanı yok. Löpet. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E güzel, hepimize afiyet olsun demek gerekiyor. Ben yiyemeyeceğim ama, ama. Bir de şunu da söylemek olsun. lazım herhalde değil mi? Yani şimdi Burger King avukatı olarak damgalanmak için ilk adımı atıyorum. Yani bu konunun aslında Burger King'le falan filan alakası yok. Bu işin kar marjlarıyla, işte şirket olmakla, büyük şirket olmakla falan alakası var değil mi en nihayetinde? Yani Burger King yapıyor, diğerleri %100 tertemiz dana etleriyle çevremizde geziyorlar diye açıkçası kafamda bir şüphe var. Diyemeyiz zaten. Burger King yapıyor da diyemeyiz henüz ama tabii soruşturmasının tabii. yapılmasının da... De ki hatalı çıktı, suçlu çıktı ve evet Burger King'in bu etleri bize löp löp yedirdiğini anladık. Bu durumda da şey demek mümkün olabilecek mi diye düşünüyorum açıkçası. Ha tamam. Durum kontrol altına alındı ve suçlu bulundu. Durum her zaman kontrol altındaydı abi. Sen bunu kavramakta <gülüyor> güçlük çekiyorsun. Daha Hakikaten da iyi çekiyorum. olacak. Bitirelim artık Swingle Singers grubu tam Jaco Pastorius'tan da biraz önce Kromatik Fantezi adlı bir klasik batı müziğine gönderme yapılmış bir parça çaldıktan sonra şimdi de Swingle Singers zaten onları yapıyorlar kapella şarkılarıyla. Ward Swingle grubu kuranlardan Amerikan vokalist ve caz müzisyeni Ward Swingle'ın 21 Eylül 1927 tarihli doğumu münasebetiyle Swingle Singers çalıyoruz. Fugue on Reminor yani Reminor Fugue. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. 지금까지 뉴스 스토리였습니다.